Efendim bir haftalık aradan sonra Radyo Havan'da Hasbihal programında program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen yine size merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Ee, bugün de yine tabi programımızda çok değer verdiğimiz genç bir yetenek, genç bir arkadaşımız ilk albümüyle e, bizlere merhaba diyecek. İlk albümünden şarkılar, türküler dinleteceğiz size. Ee, tabi ama o sürece geçmeden önce de bir türküyle ben başlarım e, başlayalım isterim. Ee, ama önce konumuzu bir merhaba Konuğumuza bir merhaba diyelim. Sevgili Kartu bugün bizimle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsın? ederim. İyiyim iyiyim. Sizleri sormalı. Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Yeni bir albümle. Aslında yeni bir albümle ilk albümle e, evet. merhaba dedim. Evet. İlk, albüm. i̇lk göz arısı. İlk göz arısı. Genelde öyle olur. İlk, ilk albüm benim benim evet. falan denirip. E, aslında biraz sonra albüme dair konuşacağız seninle. Ama önce Hı -hı. istersen bir türküyle merhaba diyelim. Senin e, özellikle başlatmak istediğin e, şunu dinleyerek başlayalım diyeceğim bir eser var mı? Albümde. Tabii yani albümümüzün ilk eseri Tezgah Yârim Aynı zamanda klipte çektiğimiz eser Hı -hı. bu Tezgah Yarim diyelim Olur. Sonrasında devam edelim konuşmaya Peki. Sözü ve müziği Salih Ağca'ya ait e, bir eseri dinleyeceğiz arkadaşlar. E, bir şiir var arada. Da. O evet, şiir. Evet. Başında ve ortasında bir şiir var. E, şiir, değerli dostum Kerem Dilbaz'a ait. Ama şiiri seslendiren de çok değerli bir abim Esat Göz. Kendisi aslında mimardır ama çok güzel şiir okur. Ben sesim dinledim. Bir... Hakikaten çok evet, etkileyici bir çok ses var. Çok hoş bir ses sonu vardır. E, sağ olsun kırmadı bizi. O da... E... En azından katkıda bulundu Albümü böyle küçük de olsa sağ olsun ee, Dinleyelim bakalım Hı -hı. dinleyicilerimiz beğenecekler mi? Peki Evet efendim e, tezgel yarimle başlayalım e, Sevgili Kartu bugün konuğumuz İlk eseri dinletmiş olacağız Hemen akabinde sohbetimiz devam edecek Biz geliyoruz sizde bir yere ayrılmayın Bir martı sessizliğinde kaybettim seni Bir şehrin bağırtısında avuttum Sensiz avunmayan yüreğimi bir gecenin yosmalığında vazgeçtim adamlığından. Bir sabahın ışıksızlığında, hüzünlü karanlığında. Şimdi tüm acıları toplayıp kamburunu yaptım. Ben bir ilk baharın serin esintisinde vazgeçtim kendimden. Tam papatyalar yüzümde kapanmaya karar verirken. Sen gideli buradan... Kuşlar uçmaz oldu. Sen gideli buradan. Kuşlar uçmaz oldu. Gittin de gelmedin. Güller açmaz oldu. Gittin de gelmedin. Güller açmaz oldu. Tezgel yârim, tezgel tezgel Tezgel kurbanın olan Gözüm bulutlarda Hep seni ağır oldum Tezgel yârim, tezgel tezgel Tezgel kurbanın olan Gözüm bulutlarda efeni arar oldum oturdum hayaller kurmaya çalışıyorum hiçbir şey yok hepsini aldın gittin dışarıda güneş yok bahar yok insanlar yok hayallerim kapım yok çıkarım kaçarım yok sen gittin ya artık hiçlik Sadece hiçlik var, kapanmayan yara benimkisi hala kanıyor ama acıtmıyor artık. Gibi, gönlümü yakar durur Yokluğun kor gibi Gönlümü yakar durur Kurudu gözyaşım İçime akar durur Kurudu gözyaşım Tezgel yârim, tezgel tezgel, tezgel kurbanın olan gözüm bulutlarda hep seni ağlar oldu. Tezgel yârim, tezgel tezgel, tezgel kurbanın olan gözüm bulutlarda hep seni ağlar Hep seni arar oldum Tezgel yârim tezgel tezgel Tezgel kurbanım ola Gözüm bulutlarda Hep seni arar oldum Tezgel yârim tezgel Salih Ağca'ya ait bir eserdi arkadaşlar. Tezgel Yarim'i dinledik. Ee, arada şiirler okundu. O şiirlerde Kerem Dilbaz'a aitti. Ee, şiiri seslendiren de... Esat Göz. Esat Gözdü. Ee, Esat Bey'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Harbi bize evet. taş çıkaracak kıvamlı okumuş o şiir. Güzel okumuş. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Peki e, tabii geleceğiz. Öncelikle kartun e, müzik yaşantısına. E, Kartu aslında normal hani bizim gibi öyle... E, Zannediyorum evinde bağlaması olan bir ailenin e, çocuğu. Türküler dinleyerek büyüdü. E, o süreçten biraz bahsedelim. Nasıl etkilendi türkülerden? Neler oldu? Ve niye türkü yolunda ilerledi? Hani günümüz gençlerine baktığımızda daha çok böyle pop, e, işte rock e, ya da Alaturka devam ediyorlar. E, ama tabii seni de çeken bir şeyler vardır mutlaka türkülerde. Evet aslında e, söylediklerini onaylamak isterdim Cüneyt ama... Ee, ...tam tersi bir durum söz konusu. Müziğe çok geç yaşlarda başladım. Ee, bağlama çalınan... E, ...bir, bir evde ve ailede <gülüyor> büyümedim. <gülüyor> Tamamen böyle... Bir, ...ters bir durum var. Ee, ben hep söylerim zaten hani... ...müzik benim için... ...bir soru işaretidir aslında yani... E, ...çünkü... E, ...müzikle tanışmam aslında... ...yani... E, Lise yıllarında oldu diyebilirim. Hı hı. Yani Kabataş Erkek Lisesi. Bunu da özellikle söylüyorum. Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum ben. E, lisede müzikle uğraşan arkadaşlarım vardı. grupları olan arkadaşlarım vardı. Onları dinleyerek aslında ilgim başladı. Ee, Tabii o genç yaşta oldukları için onlar biraz daha rock formula e, ya da pop e, tarzına şey duruyorlar. Yalnız şeydi yani sonuçta e, bağlama çalan arkadaşlarım da vardı. Hatta hı hı. Ee, bazı arkadaşlarım vardı, grupları vardı. Aynı zamanda o zaman da e, Ortaköy Kültür Merkezi vardır. Hı hı. E, zaten Kabataş Çarşı'ya da çok yakındır oraya. Ortaköy Kültür Merkezi'ne e, gidip gelen arkadaşlarımız vardı. Onların kurdukları gruplar vardı. Çok güzel e, şarkılar, türküler çalıyorlardı o zamanlar. Hatta benim için çok önemlidir. Çağdaş Türkü diye bir grup vardır. Biliyorum tabii. Çağdaş Türkü ilk mi? evet. Evet, o zaman ilk çıktığı dönemlerdi Çağdaş Türkü'nün ve ilk onlardan dinlemiştim mesela. E, ve hala aşağıda şu oturup böyle keyifle dinlerim ve dinlediğim zaman da hep o günlere giderim. Ee, özetle benim müzikle tanışmam seyirlerine başladı ama liseyi bitirdikten sonrasında da e, kendime bir bağlama aldım. Ee, böyle alt, el, alt elden tıngır mıngır tek parmakla çalmaya çalışıyordum ama e, sanırım iyi bir şey yaptım. Dedim ki ya bu hayır bunun bir metodu olmalı yani bunu bir şekilde öğrenmeliyim. Bu kendi kendine evet belki de olur ama çok zaman alır. O dönem işte Arif Sağ Müzik Evi vardı. Zaten çok fazla da kursu yoktu hı hı. İstanbul'da. Ee, Arif Sağ Müzik Evi'ne başladım. iki yıllık bir eğitim. Sonrasında oradan mezun oldum. Ee, 97 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girdim. Türk Müziği Devlet Konservatuarına. Ee, beş yıllık bir eğitimim var orada da. Sonrasında yüksek lisans eğitimim var İstanbul Üniversitesi'nde. Ee, derken yolculuğumuz buraya kadar getirdi beni. Bu şey alaylı mektepli tartışması var. Sen evet. mektepli tarafındasın. Mektepli şimdi. tarafındayım ama çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir... Peki bir e, üniversite daha var. Yüksek öğrenimine Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi evet. bölümünde evet. E, başlamışsın. E, niye bırakıldı orası? Evet yani e, şimdi... Ya, rakamlar pek Türkiye'de nokta, böyle değil. bir şey var. Ailelerin genelde e, çocuklarından beklentisi vardır. Aman çocuğum özellikle şu günlerde artık yani... Ee, eskiden doktor olsun mühendis olsun falan derlerdi. Aman mutlaka bir üniversite bitirsin derlerdi. Ama şimdi iş değişti. Artık hangi bölümü bitireceğin hiç önemi yok. Yeter ki çocuk üniversiteye girsin. O şekilde oldu artık yani. Evet. Geçenlerde de haberlerde dinledim. Şimdi rakam veremeyeceğim ama insanlar e, artık dershanelere borçlanmış durumdalar. Yani senet imzalıyorlar ve Çok ödeyemiyorlar. Çok anneler, kötü bir durumda. Hapse evet. bu. Evet, bu evet, evet, e, O zaman da ailemin böyle bir beklentisi vardı. Ben de e, ama neresi olursa olsun mantığıyla yazdığım için e, Uludağ Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi bölümünü kazanmıştım. E, aslında Arjantin'de bağlama eğitimim devam ederken aynı zamanda da Üniversiteye başladım e, hafta içleri Bursa'da hafta sonları İstanbul'da bu şekilde bir yıl geçti fakat sonunda baktım e, yani çalışma ekonomisi benim istediğim şey değil 12 tane dersen 11 tanesinden kalınca zaten anlaşılıyor yani <gülüyor> belli ki hiç ders çalışmamışız hep bağlama çalışmışız dedim ki yok benim istediğim şey bu değil e, tabii ki ailemle de bir sürü sorunlar yaşadım ettim ama en sonunda onları da ikna edebildim. Okulu bıraktım döndüm burada bir sene hazırlandım konservatuvar sınavlarına sonunda konservatuvarda kazandım. En azından e, okulu boşa bırakmadığımı kanıtlayabildim o dönem hı hı. aileme. Genelde şeydir aslında hani böyle durumlarda aileler çocukların yanında olurlar ama sen biraz daha herhalde orada e, kendi dediğine doğru gitmişsin. Evet evet. E, ama ailenin yanına almışsın en sonunda güzel olanı o e Sonrasında ama genelde mesela... böyle durumlarda anneler öncüdür. <gülüyor> Baba sonradan katılır ya. İşte anne dayanamaz evet, çocuğuna evet, evet. İşte ne yapsın? Öyle. Ee, tabii anne olunca daha çok biliyorsunuz olayı. İki tane çocuklar ileride büyük bir ihtimalle anne e, onlara destek olacak. Tabii. Biz e, ardından böyle yavaş yavaş gideceğiz. Büyük bir ihtimalle senin yaşandığın da böyle bir şeydi. Evet. Şimdi e, sonuç itibariyle hep şeydir böyle türkü dinlenen evden çıkan çocuklar aslında türküleri yorumlarlar. Hı -hı, ama hı -hı, hakikaten hı -hı. senin biraz daha farklı evet. e, yaşam tarzın. Ya da en azından türkülerle tanışman çok geç yaşlarda evet. e, başlıyor. Hani başlarken dedim ya bağlaması olan bir evde mutlaka bir şeyler olmuştur. Evet, şey, türk'ü evet, dinlemişsindir evet. falan diye. Bunların hiçbiri olmamış. Olmadı. Keşke olsaydı söylemek isterdim. Yani belki ee, şu açıdan bakıyorum ben. E, türk'ü repertuarının, Türk'ü darcığım iyidir. Yani güvenirim. Ama küçük yaşlarda başlamış olsaydım belki ikiye katlamış olacaktım bu repertuarı. Hı hı. E, yani benim için de zaman taşı bu olmuştur geç başlamanın. Şimdi basın bülteninde görüyorum mesela aklı kalbindedir, kalbi türkülerdedir evet. diye bir cümle var. Çok güzel bir cümle bu. Evet. Ee, peki senin için biraz iddialı değil mi bu? Yani daha yeni başladın falan diyorsun ya yeni derken, e, ee, Yani derken lise, lise döneminden bahsediyoruz. E, düşünürsek yani e, ben eğer 91'de girdiysem liseye de Aha. zannedersem e, evet, 19 o sene geçmiş yani. Baya baya olmuş 19 <gülüyor> sene. <gülüyor> Yaş kaç? Yaş 33. Pek 30... göstermiyorum değil evet, mi? Evet, pek. Ya 28. Geçen <gülüyor> gün te televizyon programında da aynı şeyi Fevzi Kurtuluş'un konu olmuştuk. Aha. O da basın bültene bakarken, a 97 konservatör, ya sen kaç yaşındasın dedi. Dedim Hı. ki 33 Fevzi abi. <gülüyor> o da çok şaşırdı. Ya dedi yani, genç belki 24, 25 diyecektim ben sana dedi, ama değil. Evet. Neyse, en azından şey var böyle bir e, gençlik e, hormonu. ...var belli o... ...ne mutlu bana eğer öyle görünüyor sana... ...vallahi hani. öyle... Yer yani ben şey diye düşündüm zaten direkt hani... E, ...dedim ya yine başlarken aslında gençler biraz daha... E, ...türkülerden uzak e, işlere... E, ...meyilli oluyorlar, gönül veriyorlar... ...elbette türkü dinleyen gençler de var... E, ...ama hakikaten zamani gençleri bir şeyleri yapacaksa müzikle ilgili ilk önce başka bir yerden başlıyor. Yani evet. türküden değil başka evet. bir noktadan başlıyor. E i̇şte Hasbelkader e, yavaş yavaş yolunu bulanlar doğru yolu bulanlar ya da evet. onlar evet. türkü dinlemeye başlıyorlar. Ha tabii pop müzik ya da rock müzik ya da başka bir şey. Rock müzik zaten benim çok sevdiğim alanlardan bir tanesi. Ama pop kültürüne ya da popüler kültüre baktığınızda da çok iyi isimler var. Hakikaten işini e, samimiyetle yapan büyük başarı kazanan isimler de var. Yok değil. E, bu pop müzik ...kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ee, ama öte taraftan da baktığımızda... ...şu andaki pazar hakikaten pop müzik üzerine kurulmuş gidiyor. Türküyle e, kendini bu pazara açman senin için bir risk miydi yoksa... ...hayır zaten ben türkü söylemeyi seviyordum. Bu da e, böyle olsun. Ben bu albimi ticari amaçla yapmadım zihniyetim vardı. Hı hı. E, tabii ki e, türkü söylemeyi seviyordum o ayrı bir şey ama... E, ...zaten ben e, yani... Popüler kültüre hizmet eden bir yaşamım yok. Böyle Hı -hı. bir yaşam tarzım da yok. Ee, ya da e, pop müzik dinlemiyorum. Elbette dinlediklerimiz var, kalitelileri var. Yok değil, atıyorum. Şu anda ilk aklıma gelen MFÖ dinlemiyor muyuz? Hepimiz dinliyoruz. Ki dinlenilmesi de gerekir. Ama... Tabii canım son dönem lale zamanı geldi ya ben hatırlıyorum. Sık sık yad ediyorum. Evet. Sarı lale. <gülüyor> Ama lale eskiden mesela e, düşünüyorum bizim zamanımızda da ...hafif müzik falan diye geçerdi. Hani direkt pop müzik de aslında. Hı hı. Ee, şimdi baktığınızda ortada bir kirlilik var. Ee, zaten adı üzerinde yani popüler müzik en, en sonu bir şekilde geçici olan bir müzik türü ama... E, ...tabii onların içinde kalıcı olanlar da var. Önemli olan onları ayırt edebilmek. Zaten hı hı. E, bizdeki müzik dinleyicisinin e, en önemli problemi de bu. E, Herkes alkışlıyoruz. Hayır herkese alkışlamayalım. Yani iyi olanı alkışlayalım. Hak edini alkışlayalım. İyi olanı dinleyelim. Biz herkes dinliyoruz. O da güzel, bu da güzel. Hayır. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım biraz da. Öyle düşünüyorum. Peki. Yine albümden bir eserle devam edelim Kartu. Tabii. Ardından e, sohbeti sürdürelim. E, senin istediğin bir şey var mı? Yoksa ben... Ee, çeyim... Aslında... Benim bestelerimden biri olabilir. Olur tabii. Örneğin e, Yan Yüreğim diyebiliriz. Söz ve yani müziği yüreğim. bana ait bir eser. Tamam. E, şimdi Kartu'dan vazgeçilmeyene dair isimli albümünden dinleyeceğimiz bir eser var. Bu bu sefer kendi bestesi. Ne kadardır beste yapıyorsun? E, zannedersem e, 98 yılından beri yapıyorum diyebilirim. Yani. 98 yılında evet. besteler var. Tabi, 12 senedir. Yapıyorum. Epey olmuş artık ya. Birikmiş evet. bir şeyler var. Ama vardı. şu var yani e, çok fazla bestem var diyemem. Şöyle ki diyemem çünkü bu albüm çıkartma sürecine kadar e, o kadar çok melodi geldi gitti ki bunları kaydetmedim. Yani şöyle bir şey var. Bazı e, kafasına takılan en ufak melodiyi hemen bir kenara kaydeder, yazar, çizer vesaire. E, ben de de öyle bir şey vardı. Yani ürettiklerimi değerlendiremeden yenisini üretme isteği de oluşmadı içimde açıkçası. Yani şimdilerde mesela bu albümü çıkarttıktan sonra e, aklıma gelen her şeyi o anda gece, gecenin bir yarısı da gelse kalkıp bunu kaydediyorum ama zamanında bunu yapmadık. E, az beslen var ama öz, öz beslen var diyebilirim. <gülüyor> ya bir birikmişlikten daha ziyade yani bir şeyleri yapıyorum ama hı hı hı. E, hakikaten bir e, ...bir şeyler var yani onların içinde de bir şeyleri... ...insanlara aktarıyorum diyorsunuz. Evet, evet, evet. Peki, e, yan yüreğimle devam edeceğiz. E, ayrılığın ardından... ...yanar ya insanın yüreği diye... E, ...basım ülteninde geçiyor. Zamanı sığınır ya... ...elinden bir şey gelmediğinde... ...işte bunu anlatıyor bu eser demiş Kartu. E, biz de bu eseri sizlerle buluşturalım... ...ardından beraberliğimi sürecek. Açlarına akdolsun geçsin ömrün hiç olumsu gitsin gelmesin gazeldıksın güzelmsu oyar gitsin Sen olsun, boyar gitsin, gelmesin, gazet döksün. Ara zaman Dayan gönlü biraz I'm not Radyo Havandası'nın Sars Bir Hal programı devam ediyor. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Bugün e, Kartu konuğumuz Kartu'dan şarkılar türküler dinliyoruz. Şarkı diyorum ama bu arada tabii beste olduğu için. Tabii ki yani e, zaten ben onlara direkt türkü e, deme cesaretinde bulunamıyorum. Yani bir esere türkü demek gerçekten cesaret istiyor. Hı hı. E, o yüzden şarkı... E, Diyorum ben, size diyebilirsiniz, <gülüyor> problem yok. Peki, e, kartoya ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gulencuneyet@gmail.com, Gulencuneyet@gmail.com e, bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz. Şimdi az önce gençlerden bahsettik sevgili kartu. E, bu anlamda işte popüler kültüre e, hizmet eden bir zihniyet zaten var. İşte bir medya var, medya evet, orgusu var hatta evet, evet. ne yazık ki. E, Sanat çamiasına da ıı, üstün körü şöyle baktığımızda yeni giren birisi diyeceğim. Çünkü albümden evet. dolayı mutlaka <gülüyor> daha öncesi de vardır. <gülüyor> ee, sen gençler için ne önerirsin? Ne yapabiliriz ya da hani o türküleri de artık e, onları dinletmek adına? Ee, aslında ben çok da e, umutlu değilim bu konuda. Yani e, çok pembe bir tablo çizemem. <gülüyor> Hatta zaman zaman e, kendimi... ...Don Kişot gibi hissettiğim zamanlarda oluyor. Yelde elmenin ne evet, evet. Yani çünkü... ...bizim zamanımızda en azından medya bu kadar güçlü değildi. Ee, evet. Ya da... ...şöyle söyleyebiliriz... Ee, ...zaten bir... Biz de en azından ucundan kıyısından TRT gençliyiz diyebiliriz yani o TRT'ye tek kanallı döneme yetiştik. Yapacağım biz e, ben de şimdi aynı yaşdayız. Evet. E, biz TRT gençliyiz aslında. Evet, Çünkü bizim evet. zamanımızda televizyon saat akşam dokuz dediğime kapanırdı. Evet. E, hatta şey yazısı çıkardı. Onu mutlaka hatırlarsın. Televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız. Tabii, tabii. Ben her <gülüyor> defasında saçmalamayın ya kim unutur ki bunu kapatmayın diye. Kalkardım ya yani aslında biz e, TRT gençleriyiz. Oradan bakıldığında. Tabii ki. Ee, yani o noktada da düşündüğümüzde hani TRT'nin aslında e, popülaritenin tamamen dışında bir yayın yaptığını düşünürsek o zaman. O dönem öyleydi. Tabii ki. Evet o dönem öyleydi. Zaten problem de orada şu, şu anda TRT'nin de diğer kanallardan çok bir farkı yok zaten. E, medyanın bu kadar aslında canavarlaşmadığını düşündüğümüzde biz şanslıydık. Ama şu anda gençler için aynı şeyi söyleyemiyorum. E, bu çok ilginç yani aslında Matrix filmine benzetiyorum ben yani bir şekilde insanların alıcılarının açık olması gerekiyor yani biz ne yaparsak yapalım ne kadar kaliteli işler yapmaya çalışırsak yapalım ama olmayacak yani eğer onlar gerekli çabayı göstermezse ulaşamayacaklar şöyle de bir şey var kimisi de evet türkü dinliyor halk müziği dinliyor ama ee, yanlış kişileri dinliyor ya da e, yanlış şeyler evet. yanlış şeyleri türkü zannediyor yanlış evet, şeyleri evet. halk müziği zannediyor böyle de bir şey var e, yani uzun yıllardır halk müziğinde de böyle virüs gibi bir şey var öyle bir şekilde yayıldı ki arabesk. hani bir sürü arabesk diyebileceğimiz yere arabeske yakın bir sürü esere türkü deniyor artık. Ama bunu yapanlar kendileri söylüyorlar zaten. Ben evet. yani, Türk söylüyorum diye çıkıyor evet, insanlar. Evet evet yani bir sürü arabeskçi türkücü deniyor yani biliyoruz bu ülkede türküyle alakası olmayan insanlar belki geçmişinde türkü söylemişler ama artık türkünün yanından geçmiyorlar ama hala türkücü diye anlıyorlar. Hı hı. E şimdi yani medya e, bu şekilde lanse ederken her şeyi e, bu gençlere biz ne yapabiliriz ne kadar yapabiliriz ancak hani diyeceğim ki e, ailelerinin e, desteğiyle belki bir şeyler olabilecek ama artık ailelerde Ailelerde evet evet evet. hoş vermiş durumda ama hakikaten ya yani medyanın az önce senin söylediğin gibi gücü yadsınamaz. E, acayip bir şekilde adamlar e, promosyona başladıkları zaman, promosyona giriştikleri zaman bir kişiyi yerden alıp tepeye kadar çıkarabiliyorlar. Evet. evet. Ve o tepedeyken bir anda bir bırakıyorlar zaten e, tamamen şey hani dağılıyorsun. Bunu çok gördük. işte bir bizi gözetliyorlardan çıkan tabii, tabii. E, isimler oldu. Oradan çıkıp albüm yapanlar oldu. Bir yani, daha adısını duyulmayanlar, intihar edenler e, eroin komasına girip e, ölenler oldu. Şu anda oldu, mesela oldu. çocukların şarkı söylediği bir program var. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ediyor. Ee, yani düşünün ki e, kaç yaşındadır o çocuklar? 10 yaşındadır, 11 yaşındadır diyelim. Yani 10 yaşında, 11 yaşında bu kadar kameraların önünde olan bir çocuk. Tam ergenlik çağında 18 yaşına geldiğinde eğer bu kameraları görmezse nasıl bir ruh hali içinde olabilir? Yani düşünün. Hı hı hı. Yani bu çocuğun Hadi öbürü belki 35'inde intihar etti ama bu çocuk 18'inde intihar edebilir mesela. Bunun önüne kimse geçemez. Bu, bu, bu biraz daha işte şu şey hani insan psikolojisiyle alakalı bir şey. Yalnız e, yapımcılar bunu yaparken bu paydayı kendilerine biçmiyorlar zaten. O kısım olsa da senin söylediğin gibi bir şey olmasa da işte o aile üzerinde kalıyor. Yani evet. orada etiket aile oluyor. Evet, evet. Biraz daha tüketime aslında endekslenmiş durumdayız hepimiz üstelik. Hani tabii ki. Bunu sadece medyaya mal edip onlarda kalsın diye topu onlara atamayız. Biz de yapılanları takip ediyoruz halk olarak. Yani primi biz veriyoruz aslında. Tabii ki. Tabii ki. Peki yine bir türkü dinleyelim ama bu sefer anonim bir halk türküsü olsun. Tamam. Biraz da hareketli olsun ne dersin? Hareketli olsun. Ben deminden beri mırıldamıyorum ya. Olur, olur. Meşelidir. Tamam, tamam. Meşelidir Engin Dağlar. Meşelidir Engin Dağlar. Ee, hangi yöreydi bu? Antalya. Antalya yöresinden evet. oynak ritmi keyfinize keyif katacak bir türkü efendim. Evet, evet. Hep beraber dinleyelim. Ardından sohbetimiz devam ediyor. Kartu bugün konuğumuz. Meşeli, meşeli yarısı yarısından fayda yok kaç gel gece yarsün. yere düştüğü yarısı Engin'de Dağlar Meşeli bir Antalya türküsüydü arkadaşlar sizlerle buluşturduğumuz e, Kartu'la Vazgeçilmeyene Dair isimli albümünü konuşmaya devam ediyoruz. Neden Vazgeçilmeyene Dair bu arada? Evet. E... İşte Zurnanın son deliği burası herhalde. Evet, evet. <gülüyor> ee, baktığınızda albümdeki 10 eserin yani şarkıların da türkülerinde hepsi bir Vazgeçilmeyene yazılmış durumda. Ee, hepsinin ortak paydası aşk ve sevdadır. Ee, aşk ve sevda da zaten normalde de her insan hayatında vazgeçilmeyen değil midir? Ee, yani ben asla aşık olmadım ve olmayacağım diyen bir insan var mıdır? Ben bir an sen öyle bir şey söylüyorsun ya. Hayır, hayır hayır, hayır, <gülüyor> hayır kesinlikle. <gülüyor> Asla böyle bir iddia olamaz. <gülüyor> ama buradan sanki bir şey böyle bir, bir de aşk kokuyormuş gibi. işin magazinel boyutuna geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya yani mutlaka onların hepsi bir aşk üzerine ve sevda üzerine yazılmıştı. dediğim tabii <gülüyor> tabii de Türk'leri ya. Tabii ki. Peki. Ee, ama güzel bir isim olmuş aslında albümü düşündüğümüzde. Bir de ilk albüm için şeydir böyle hani özellikle aranır o isimler. Aranır, taranır, dostlara evet. haber salınır. Böyle bir şey oldu mu sende de? Ee, Yoksa yani, sen hemen bu albümün ismi bu olacak diye çıktı mı? Zaten e, belki birazdan dinleriz. E, albümün ikinci şarkısının adı da Vazgeçilmeyene dair. Hı hı. E, Sözleri ha, Hasan ha, Emre'ye ha, ait, ha, ben ait ben olan, müziği de şey. bana ait olan bir... E, Şarkı ee, zaten albümün ismini bu şarkı verdi diyebilirim ama yıllardır da bu benim aklımda vardı yıllardır diyor, diyorum çünkü bu albümün çıkışı aslında iki sene önce olacaktı fakat bir takım sağlık problemlerim oldu vesaire e, ciddi sorunlarım oldu ve sonrasında ancak iki sene sonra çıkartabildim yoksa kayıtları biz iki sene önce bitirmiştik zaten hı hı. Ee, ve o zamanlardan beri de hep kafamda vazgeçilmeyene dair vardı. Vazgeçilmeyene dair e, bu albümde yer alan eserlerden biriymiş. Ben de evet. <gülüyor> biriymiş derken aslında dedim baktım öyle. Hani gözle gezdirdim ama nasıl atlamışım on ikinci parça biliyorum. Evet. Peki e, kimlerle çalıştın Kartu? E, albümün aranjelerini e, çok sevgili dostum Alihan İnanlı yaptı. Alihan İnanlı e, ve Cihan Orhan da yönetmenliğinde yardımcı oldular bana sağ olsunlar. E, yönetmenlikte Üç kişiyiz Alihan, Cihan ve ben. Onun haricinde de aranjeler tamamen Alihan'a ait. Ve e, bu iki arkadaşım da konservatörden sınıf arkadaşlarım benim. Hı hı. E, albümde çalan arkadaşlar da zaten bir hayli ka kalabalık bir kadro var. Hepsi de e, yine benim dostlarım e, sağ olsunlar kırmadılar. E, geldiler enerjilerini geçirdiler albüme. böyle <gülüyor> söylüyorum. Çok da kişinin şey diyeyim, emeği, yani... çok kişinin enerjisi var bu albümde. E, Konservatör dokunun da böyle bir avantajı evet, var. Evet, e, evet. Herkes sandık olunca tabii ister ki, istemez herkes e, albümün bir ucundan tutuyor. Yani evet. biri. İşte e, o zaman dost içi oluyor, albümdeki aynen, enerji bambaşka usulü. oluyor. Evet. Aynen, aynen. E, ben de şöyle bir baktım az önce, hani kimler neler yapmış diye. Ee, epey var epey kalabalık neyden dudağa kamança, şey, kemançadan bağlamalara evet. bağ cümle bağ cümle e, bağlamayla cümbüş arası yani e, tekne kısmı cümbüş Hı -hı. teknesi ama sapı ha. bağlama sapı olan bir alet e, evet bağlama gibi çalınıyor aynı düzende çalınıyor ama yeni mi ben ilk kez duyuyorum yok yeni değil yani yeni, yıllardır olan bir şey bu da Hı -hı. çıkantını cümbüşe yakın bir tını oluyor tara yakın bir tını olabiliyor Hı -hı. Epey var. Şöyle bir hemen isimlere bakalım. Başardıkeci Baran As Asık mı? Aşık. Baran Aşık, evet. <gülüyor> Barın aşık. Ee, Burhan Elmas, Cihan Orhan, Çetin Akdeniz var tabii evet, Üstad. Evet, Çetin abi çok ee, sağ olsun. Emrah Günaydın, Fahri Karaduman, İsmail, Alt İsmail Altun Saray, Kenan Elmas, Murat Balkan, Murat Toraman, Necat Özgür, Ömer Arslan, Serhan Yastıman... Sinem Eroğlu, Timur Atasever, Uğur Varol e enstrümanlarda eşlik etmişler. Evet. Aygül, Sinem, Cihan ve e, Özgür. Özgür'ü evet, Özgür de, de tanıyorsunuz. Evet. <gülüyor> Özgür'ü tanıyoruz. E, onlar da yine vokallerde. Evet, orada e, e, sevgili Sinem var. Hı -hı. Vokalde ve aynı zamanda e, kemançada çaldı. E, Sinem'in de yakında zaten albümü çıkacak. Muhtemelen tanışmıyorsanız onları da tanışacaksınız. Ama o da radyo programcısı. Nerede? E, Cem Radyo'da. Cem Radyo'da Evet her gün yani. gündüz 1 ile 3 arasında isek programı yapıyor da. Aa, süper, süper. Sinem zaten hepten müzikte iç içecekmiş evet, görünüşe evet, göre. <gülüyor> evet. Peki e, yine bir eser demişken e, vazgeçilmeyene dair az önce üzerinde de hı -hı, konuştuk. Hı. Bunu dinleyicilerimizle buluşturalım. Tabii ki. Sohbetimize sonrasında devam ]ceğim. edeceğiz. Gülüm zundan özlüyorum seni her an Yüreğimde kar yaran Ben vazgeçmem ki senden Yüreğimde kar yaran ben vazgeçmem ki senden Ben vazgeçmem ki senden Hayalimde düşlüğüm neresi Nidem yaşımdasın Ekmeğimde aşımdasın sen Söyleylesem, gözüm yaşı söyleylesem Tamerlere kul eylesem, ben vazgeçmem ki senden Tamerlere kul eylesem, ben vazgeçmem ki senden. Ben vazgeçmem ki senden Hayalimde düşlümdesin Gidem de, de Ekmeğimde aşımdasın Ben vazgeçmem ki senden Sohbetimiz devam ediyor. Kartu Vazgeçilmeyene Dair isimli albümüyle bugün konuğumuz Radyo Havan'ı dinliyorsunuz. Ee, bu arada sizler de bize duygularınızı, düşüncelerinizi albüme dair, eserlere dair duygularınızı, düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Gulencuneit.gmail.com bize ulaşacağınız. E-mail adresimiz arkadaşlar. Albümün aslında çalışma süresinden e, bahsedecektim ben ama sen az önce e, iki yıl önce çıkaracağın bir albüm demiştin. Evet. E, o süreçten biraz bahsedelim mi? Bir rahatsızlık geçirdiğini söyledin ama bu albümde tabii geçmişlerden öpü çalışma performansı bir süresi var. Evet yani e, 2007'nin 10. ayında e, başladık kayıtlara. Hı -hı. Zannedersem 2 ila 3 ay arası sürdü. Yani 2008'e girdiğimizde aslında kayıtlar bitmişti. 2008'e girdiğimizde bitmişti. Okumalar ee... mı kalmış bir şeyde? Yok yok. Her şeyi bitirmiştik. Benim düşüncem askere gidip gelip, yani biliyorsunuz işte askerlik sorundur. Hı hı. Ee, askerliği aradan çıkartıp ondan sonra da böyle bir şey yapmaktı. Ee, askere gittim, geldim. Sonrasında e, üzerine evlendim. Öyle mi? Tabii. Evlendim ve iki ay sonrasında e, beyin kanaması geçirdim ben. 2009'un teşekkürler. 2009'un ikinci günüydü. 2 ee, iki Ocak'tı. Ee, beyin kanaması geçirdikten sonra da zaten doğal olarak bir 8-9 ay e, taburcu olduktan sonra da evdeydim. Hı -hı. Pek bir şey yapamadım. Ee, i̇şte o 8-9 aydan sonrasında artık yavaş yavaş yürüyebilir hale gelince, biraz sağa sola koşturabilir hale gelince de ilk yaptım işte bu albüm çıkarma e, aşamasında. E, Planlamak oldu hemen böyle ne yaparım ne ederim Nasıl çıkartırım bu albümü diye Ona koşturdum ee, Bir buçuk önce Bir buçuk ay tabii evet o kadar oldu Bir buçuk ay önce de çıkardık albümü Geçmiş olsun bu çok arada teşekkürler. çok ciddi bir Rahatsızlık hatta atmışsın evet, çok ee, Ama belli genç, kalı, genç görünme Oradan kaynaklı evet. <gülüyor> Azrail'e bile meydan okumuş çıkmış tekrar evet, Biraz dirençli çıktım galiba Aynen aynen Peki şimdi albümdeki eserlere baktığımda Genelde anonim eserler var. Hı -hı, Özel tercih hı -hı. mi yoksa e, ee, albüm biraz daha hani masrafsız olsun diye mi seçildi? E, tabii ki. böyle bir var. <gülüyor> böyle de bir, şöyle bir şey var. söyleyebilirim. Ee, albüme koymadığımız eserler de var. Örneğin e, Altın Hızma Mülayim var yapmıştık hı -hı. ama albümden çıkardık. Çünkü o, o da e, anonim, anonim değil beste olarak geçiyor. Mehmet ee, Özbek Zanned miydi? Yok hayır. ...Kerküklü... ...şimdi tam ismini hatırlamıyorum ama... ...Abdurrahim... ...bir şeydi soy ismini hatırlamıyorum... ...ona Aa, ait geçiyor... ...Kızılay... Evet, Abdur Kızılay. Kızılay. Ee, ...onun üzerine geçtiği için... Hı hı. E, ...onu çıkardık mesela... Ee, ...bir mendil aldım şehirden var orada... şehirden daha doğrusu... Ee, ...güzel seni çok özledim diye bilinir o zaten... Hı hı. E, ...mesela onu da anonim olduğunu düşünüyorduk... ...o da besle çıktı... yani ...kaldı ki biz onu hep... E... ...anonim diye biliyorduk. Ya, evet, <gülüyor> de... Arif Sağ hocamız okuduğu için e, biraz da işte neresi olur bunun yöresi... ...Erzurum, Sivas, Erzincan hı hı. E, bu taraflardır diye düşünüyorduk. Birden Kıbrıs türküsü çıktı yani Kıbrıslı e, bir Ekrem hocamız Yeşilada. var. Ekrem Yeşilada. Onun üzerine çıktım hesamdan, bize şaşırdık. O. Tabii kendisiyle bağlantı kurduk... E, Anonim zannedip beste çıkan Türklerden bir tanesi o. Ama onun haricinde de mesela beste zannettiğimiz daha doğrusu mesamda üzerine kayıtlı olduğunu zannettiğimiz e, birazdan da dinletiriz belki Maden Dağı Dumandı var. Hı hı. E, İzzet Altı Meşe'nin bestesi diye biliyorduk biz bunu. E, mesela o da anonim çıktı. <gülüyor> daha doğrusu daha önce besesi olarak geçiyormuş ama MESAM'daki Kaynak. Bilim Teknik Kurulu'ndan en son çıkan karar böyleymiş. Anonim olduğuna karar vermişler. Kaynak olarak evet. tezzet altın yani. şey gösteriliyor. Evet, evet. Aa, güzel. Ee, yalnız da bir şey de var hani işte MESAM ya da ona benzer kurumların piyasaya çıkmasıyla beraber bir şey de başladı hani böyle sahipsiz eserleri sahiplenme furyası evet, da başladı. Evet, evet. Büyük bir ihtimalle bizim aslında hakikaten anonim diye bildiğimiz ve gerçekten anonim olan eserler o arada sahiplerini buluverdi evet. Ya da sahipleri o arada türküleri sahiplendiler. Yani e, hani bu konuda çok da kötü düşünmek istemiyorum ama galiba... Ben düşünüyorum valla. <gülüyor> evet şöyle bir şey var yani e, örneğin Nida Tüfekçi zamanında Nida Tüfekçi'nin e, kendi X bestelerini kişiden... anonim yazdıran Yok, Hayır, mesam değil mi? X kişiden derlediği bir beste diyelim, Hı -hı. eser diyelim daha doğrusu ee, Nida Tüfekçi zamanında kişi e, kaynak kişi olarak geçmiş notalarda. Fakat e, bu mesamdan sonra gitmiş bu X kişi başvurmuş mesama ve demiş ki ya bu aslında benim bestemdi. Ama Nida Tüfekçi beni kaynak kişi olarak yazdı bu türküyü de anonim olarak geçirdi. Aslında bu benim beslemdi demiş. Ve bunun karşısında Nida Tüfekçi de hayatta olmadığı için e, aksini Yanıt ispatlayacak kimse kimseye. de yok. Evet. E, bu durumda evet bu tamam bu adamın beslesidir deyip Mesam'da böyle kaydedilmiş. Ve bunu o kadar çok kişi yapmış ki yani siz de bugün kalkıp şey. Şu türkü benim de aslında diyebilirsiniz yani bu çok basit şu anda. Kârlımış şey aslında. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Peki maden dağından bahsettik madem evet. hem İzzet Altınmeşe'nin kulaklarını çınlatmış olalım evet. hem de albümdeki versiyonunu seslerle buluşturalım. Maden dağı dumandır bu aslında. Bu arada hemen e, ben bunu hep söylüyorum e, tabi İzzet Altınmeşe'den kulaklarımızda var ama türkü. Aynı zamanda Kemal Sunal'dan ben de tam da onu, evet, onu da anmadan geçmeyelim. Çöpçüler Kralı'nda değil mi? Evet Gazino'da. evet Çöpçüler Kralı'nda söylüyorum. Ee, ruhu şad olsun diyelim. Kesinlikle yalnız nasıl bir bütünlük varsa Kemal Sunal'la yani öylesine bir filmde sadece e, film gereği söylediği bir türküde bile e, sonrasında yad edilme üstelik bu, evet. bunu albüme söyleyen kişiler tarafından yad edilme e, durumu söz Yani konusunda. şöyle bir şey var e, Kemal Sunal'ın e, filmlerde söylediği türkülerin hepsi sonradan hit olmuş. Tabii Dikkat canım. ederseniz. Tabii tabii. Yani aslında iyi bir türkü dinleyicisi olduğunu söyleyebiliriz yani <gülüyor> tanımasak da belli oluyor. Kesinlikle. Peki hem İzzet Altın kulaklarını için atalım hem Kemal Sunal'ı yad edelim o zaman. Maden Dağı Dumandır dinleyeceğiz arkadaşlar. <gülüyor> yorda bir çift tara Az önce böyle anonim türkülerde, bestelerde böyle konuşurken aslında çok da dikkat etmediğimiz bir nokta olduğu kanısına vardım. Albümler hazırlanırken o kadar büyük aşamalardan geçiyorsunuz ki işte insanları yavaş yavaş tanımaya başlıyorsunuz mesela. Çok iyi bildiğiniz insanlar bir anda farklı gardlar alabiliyorlar size karşı ya da ne bileyim... Çok daha kötü bildiğiniz insanlar birdenbire destekçi oluyorlar size. Evet. Ee, bu anlamda mutlaka hani şey yaptın. Böyle destek beklemediğin ama destek gördüğün insanlar da vardır. Ee, o aşamada yalnız kaldığını da hissettin mi hiç? Yani ya tüh bir şeyler yapıyorum ama kimse de bunu yapamıyor, desteklemiyor, yapmıyor, etmiyor gibi bir şey oldu tabii mu? Tabii ki. Ya da umutsuzluğa kapıldın anlar daha Yani ee, zaten albümde teşekkür yazısında da vardır. ilk başta şey yazar yani. ...ertelenmiş hatta örselenmiş... ...bir umuttur vazgeçilmeye dair der. Hı hı. E, gerçekten de öyle. E, çok zaman örselendiğimi hissettim. E, çok zaman sesimi duyuramadım. Yani... E, ...şimdi... ...çıkardığımdan beri bu albümü... ...insanlardan aldığım tepkiye baktığımda... ...evet böyle bir şeye ihtiyaç varmış diyebiliyorum. Çünkü kaliteli bir iş yaptık. Güzel bir iş yaptık. E, yani düşündüğümüzde... E, Etraftaki gürültü kirliliğini düşündüğümüzde hem genel anlamda hem de müzik e, anlamında gürültüyü düşündüğümüzde o kirliliği düşündüğümüzde e, yalın bir iş yaptığımı düşünüyorum ben. E, dinlenilebilir bir iş yaptığımı düşünüyorum. E Şimdi e, o zaman yani bu kadar beğeni alıyorsa şu anda bu albüm e, biz neden acaba zamanında firmalara beğendiremedik bunu? Nesi eksik geldi, nesi fazla, fazla geldi, onu bilmiyorum tabii. Ama hmm. gönlü isterdi ki, e, hani onların da biraz alıcıları açık olsaydı ve biraz konsantre olup dinleselerdi, biraz kendilerini verselerdi, belki aynı e, havayı soluyabileceklerdi onlar da ve talip olacaklardı ve o zaman çıkacaktı belki de bu albüm. Ama e, sonuçta kısmet, belki de e, albümün zamanı şu andır, bilemiyorum. Zaten firmayı çıkaran da Ütopya. Evet. <gülüyor> yani o da biraz şey hani şu andaki konuya ima evet. mahiyetinde. Yani şöyle bir şey var hemen firmanın sahibi de bu firmanın en önemli özelliği benim için o zaten firmanın sahibi de bir müzisyen. Sevgili Ayhan Orhuntaş, Ayhan abiye selamlarımı yolluyorum. Ee, zaten bir müzisyen ve bir müzisyenin hassasiyetleri konusunda fazlasıyla hassas. Yani bu bunun farkında. Ee, o yüzden de bir firma sahibi gibi değil. Yani e, o yüzden ben Ayhan abiyle çalışmayı tercih ettim. Güzel, güzel. Peki e, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. E, bu yakınlarda var mı etkinlikler? Ee, şu anda albüm çok yeni olduğu için henüz e, herhangi bir kesinleşmiş konser tarihi yok. Fakat e, görüşülen e, yerler var. E, zannedersem festivaller başlamak üzere. Zaten e, belediyelerin köşe görüşülüyor. Evet bütçe görüşmeleri yapılıyor tabiri caizse. Hı hı. E, bakalım ilerleyen zamanlarda olacak zannedersem. Peki. E, dinleyicilerimizin seninle ilgili bilgi almak istediğinde ulaşabilecekleri bir yer var mı? E, tabii... E, bir kere Kartuk.net ya da Kartuk.com'dan e, ulaşabilirler. Hı hı. E, orada iletişim adreslerimiz var. E, benim aynı zamanda e, basın danışmanım ve menajerimin numarası vesaire e-mail e adresleri de var orada. Oradan ulaşabilirler gerekirse. Aynı zamanda e, biliyorsun Facebook artık çok önemli bir etken. E, Facebook'ta da ararlarsa bulabilirler. Facebook'tan da iletişim kurabilirler. Direk hatta benle iletişim kurma şansları var oradan. Aa, güzel. Evet. Peki kartu diye mi geçiyor orada sadece? Tabi kartu. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben bugün teşekkür ediyorum. çok çok keyifli evet, çok... bir sohbetti. Aynen aynen benim için de çok keyifliydi. İlk radyo programı değil ama değil mi? Bu değil ilgili. değil ama yani çok keyifliydi gerçekten çok keyifliydi. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Kartu bugün bizimle beraber de arkadaşlar Vazgeçilmeyene Dair isimli albümünden şarkılar türküler dinlettik. E, Albümün aslında bir yerde tanıtımını gerçekleştirdik. Umarız e, beğendiniz. Biz hakikaten çok beğendik albümü. E, sizlerin de e, beğendiğinizi umut ederek bugünkü programımızı noktalayacağız. Ee, son olarak dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin bir şeyler varsa onları da alalım. Ee, bana katlandıkları için son bir saat boyunca çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ee, Büyük keyifliydi. Çok sağ olun. Gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Radyo Havan'daydınız. Hasbihal programını dinlediniz. Ee, önümüzdeki hafta Hasbihal programında yeni bir ses, yeni bir solukla yine biz karşınızda olacağız. Yine e, yeni bir albümden türküler dinleteceğiz, şarkılar dinleteceğiz size. Ama o zamana kadar kendinize iyi bakmanızı diliyor ve bugünkü programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.